Tavafta hangi dualar okunur? Tavaf sırasında tabi ki menasikle ilgili kitaplarda bazı duaların okunması tavsiye edilmektedir. Yedi şavptan ibaret olan her tavafın başlangıcında bir dua okunur ki, o dua da şöyledir. Allahümme imanen bike ve tasdiqen bi kitabike ve vefaan bi ahdike ve li sünneti nebiyike ve habibike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem duası her şautın başında okunmalıdır. Bundan sonra her şauta özgü bazı duaların okunması da menasik kitaplarında önerilmektedir. Ancak her duanın ezberlenmesi mümkün olmadığı için kişi bu demin okumuş olduğum sabit duayı her şavutta okumalı. Bunun dışında da bildiği kadar, dilinin döndüğü kadar başka duaları yapması veya bilmiyorsa kendi bildiği dilden istediği duaları okuması ya da Kur'an-ı Kerim okuması tavsiye olunur.